ki sarı kameriye. Kameri harfler 14 tanedir. Lamı tarif dediğimiz el takısı ki parantezinde görüyorsunuz Arapça olarak. Lamı tarif dediğimiz el takısı bu harflerden biriyle başlayan bir kelimenin başına gelirse o takdirde el takısı okunur. Arkadaşlar şemsi harfler gibi kameri harfler de 14 tane. Arkadaşlar bir kelime bu harflerden biriyle başlarsa o takdirde bu kelimenin başına getirmiş olduğumuz el takısı okunur. Peki bu kameri harfler dediğimiz 14 harf hangileridir? Ekranda görüyorsunuz açık bir şekilde okuyalım. Elif, be, gayn, ha, jim, kef, Wal h f a y Ya, Mim a f Arkadaşlar, bu harflerin daha kolay hatırımızda kalması için bir beyit oluşturulmuş. Aşağıya bu beyti almışız. Bu beytin dört kelimeden meydana gelmiş olan tüm harfleri, izharı kameri harfleridir. Okuyalım bu beyti. e فَاَجَّكَ وَخَفْ عَق۪يمَهُ Demek ki bu beytin içerisinde geçen tüm harflere kameri harf diyoruz. Şimdi örneklere geçmeden önce şu ifadeyi bir kez daha hatırlayalım. Bir kelime kameri harflerden biriyle başlarsa, bu kelimenin başına el takısı geldiği zaman el takısı okunur. Yani lam harfi okunur. Örneklere bakalım. Vel asri. Arkadaşlar burada tüm örneklerde kameri harfleri kırmızı renk ile yazmış bulunuyoruz. Rahatlıkla görüyorsunuz. Buradaki kırmızı renkte yazılmış olan harfler kameri harfler. Kelime bu kameri harflerle başlıyor. Bu kelimeler kameri harflerle başladığı için bu kelimelerin başına getirilen el takısı okunur. Şimdi örneklere bakalım. Vel'le asrı Görüyorsunuz. Lam harfi okunmuş. Lam'dan sonra gelen aynı harfi kameri harftir. Kameri harfle başladığı için lam harfi okunmuş. İkinci kelimemiz fecir kelimesi. Fe bir kameri harftir. Dolayısıyla kameri harften önce gelen el takısı görüyorsunuz, okunmuş. Okuyalım. Vel <gülüyor> Bir sonraki kelimemiz Vel <gülüyor> Daha sonra El <gülüyor> hacc. Ondan sonraki kelimemiz El <gülüyor> emin. Son kelimemiz El kibir. <gülüyor> Arkadaşlar, örneklerde görüldüğü gibi eliflem takısı dediğimiz el takısı kameri harfle başlayan kelimelerin başına geldiği zaman el takısının okunduğunu görüyorsunuz. Zaten kırmızı renk ile renklendirme yaptığımız harflerin kameri harfleri olduğunu da rahatlıkla görüyorsunuz. Kısaca bir kelime kameri harflerden biriyle başlarsa bu kameri harfin başına getirmiş olduğumuz el takısı okunur.